Let's take it on. Yine bir kliton gecesi, ben Ece, yanımda, <gülüyor> ben de Ece, çok zor olacak sizin için takip etmek belki iki Ece ile, ben Ece Gür'ün, seslerden belki ayırırsınız. Evet evet. Bu hafta playlist haftamız, biraz sert bir giriş yaptık, güzel oldu bence, ben baya seviyorum bu grubu, Ece de yeni keşfetmiş sanırım. Belki bahsetmek istersin biraz. Ee, evet ya aslında ben bayağıdır bir playlist yapmak istiyordum. Ve şey planlamıştım işte. E, lezbiyen, biseksüel, transeksüel, işte mümkünse feminist falan e, sanatçılardan böyle bir seçki yapar. Onlardan işte müziklerinden bahsederiz diye düşünmüştüm. E, zaten aklımda böyle playliste kesinlikle koymak istediğim birkaç sanatçı vardı ama öncesine şöyle de bir bakayım dedim işte. Bunları bugün rastladım aslında internette, e, transseksüel olması hasebiyle e, şarkı evet, ufak belki bir bilgi verebiliriz, grubun e, vokali trans kadın olarak tanımıyor kendini. Aslında bayağı eski bir grup bu, hı hı. Um, Laura Jane Grace, Şimdi bayağı da aynı zamanda böyle aktivist de bir insan bayağı beğeniyorum. Bence bir bakın. Röportajları da son derece güzel. Evet. Zaten şarkı sözleri de böyle. Ee, direkt. Çok canalıcı bir şekilde. Ee, bundan bahsediyor. İşte belki Ece bir kısmını size çevirir İngilizcesiyle. Ee, ben hatta şöyle bir şey yapmıştım. Komik size. Onu da anlatayım. Ee, İngilizcem çok iyi değil. hani Bakarak böyle işte ne olduğunu anladım ama tek tek cümle cümle çeviremedim. Ablama sordum. O da bana böyle elindeki telefondan kayıtlarla falan çevirdi gönderdi. Şarkının bir yerinde işte e, bizim ibne diye tabir ettiğimiz kelimeye bir şey yapmak istiyor. Faggot diyor. Ablam bir türlü onun Türkçesini bulamayıp işte e, eşcinsel ama kötü anlamda bir kelimeyle kullan Neydi onun Türkçesi falan diye böyle bir karmaştı dedim İbne o ablacığım. E, öyle pek tatlı bir şarkı. Bir kısmını Ece çevirsene. Ya şarkı şundan bahsediyor. Başta işte aslında hani baktıklarını da anlıyorlar. Geniş omuzların işte hani bir kıza ait değil gibi. Ve sen de sürekli bunu hatırlıyorsun. Bunun farkındasın. Nereden geldi biliyorsun diyor. İşte sana baktıklarında işte diğer kızlara baktıkları gibi bir kız görsünler istiyorsun ama onlar sana baktıklarında eşcinselin kötü gibi olanını <gülüyor> görüyorlar. Ee, ve işte hani o hastalık atmamak için nefeslerini tutuyorlar. Ee, diyor. Ya aslında baya böyle güzel yani psikolojik olarak ne yaşıyorsa ne hissediyorsa onu anlatan bir şarkı ki böyle şarkıları var birkaç tane de. Bu arada grubun adını söyledik mi? Against Me grubun adı. Hı hmm. hı. Yani böyle ben ilk sadece sözleri duyunca işte e, duygusal bir şarkı olabilecekmiş gibi bir tadı varken şarkıda siz de fark etmişsinizdir. Bayağı keyifli. Çok eğlenerek falan söyleyeyim. Zaten canlı performanslarını da izleyin. Öyle kahkahalar atarak falan şarkı söylüyor. Belli ki çok eğleniyor. Ben çok sevdim grubu. Diğer şarkılarını da keşfetmeye başlayacağım yani. Evet. Bu çaldığımız Transgender Dysphoria Blues'du. Eee... Listemizde bundan sonra neyle devam ediyoruz? Ne yapalım? Ne? Bu Ece'nin playlist yani diğer Ece'nin playlist olduğu için şimdi kendi size güzel bir şarkı seçiyor. Jomin e, Romu birçoğunuz izlemiştir belki. Onun soundtrack albümünden iki tane parça atmıştım playliste. Onlardan bir tanesini çalalım. <gülüyor> Sakin Ece bunu şu an parmağıyla iki şarkı <gülüyor> gösteriyor. İkisi de olur. Hatta peş peşe bile atabiliriz onu. Böyle ben bir ]ladım. güzel filmi hatırlarız falan. Filmi izlemeyenler varsa bol sevişmeli, güzel kadınlı bir film. Aklınızda bulunsun. Bir akşam film ararken. Okey hadi şarkılara geçelim. firming lotion moisture I'm not the to policy. Filminin soundtrack'inden parça dinledik. Bir tane ilki Russian Red seslendiriyordu. Kendisinin adı Russian Red olsa da İspanyol bir <gülüyor> e, sevimli bir sanatçı kendisi. Ee, diğeri sanır, sanıyorum ki Jocelyn Pooh'un bir eseri. değilim. <gülüyor> evet öyle. Hı hı. Kendisi kompozitör deniyor galiba. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, biraz biz filmden bahsettik dinlerken şöyle. ya aslında şöyle mi yapsak Ece ben böyle bu filmden uzun uzun bahsetmek istiyorum sen de öncesinde yine başta onu Karzmak gibi <gülüyor> yok sen bizim bir şu Twitter adresimizi evet Twitter etsen. bunu bunu unutuyoruz bize e, Twitter'dan Twitter slash gezegen Krypton'dan ulaşabilirsiniz aynı zamanda Facebook'tan da Krypton diye aratırsanız Oradan da mesaj yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, istediğiniz gibi sorunuz varsa hepsini bekliyoruz. Bu arada sesimizde umarım sıkıntısız çıkıyordur çünkü mikrofonlar yenilenmiş galiba. Öncesinde Derya bize böyle işte mikrofonu yaklaşın sesini duymuyor falan diyordu. Biz şu an baya rahat konuşuyoruz. Umarım sıkıntı evet, yoktur. Evet. Varsa mesaj Çok atın. Var. <gülüyor> Şimdi filme dönebiliriz aslında. Bu böyle e, ee, Julio Medem evet. yönetmenin ismi. İspanyol bir hı hı. E, yönetmen. Bambaşka bayıldığımız bir film. Evet, <gülüyor> ben başka filmlerini de izlemiştim. Ben İspanyol sıramız, işte Julio Medem'i, Almodovar'ı bayağı beğeniyorum. Biraz böyle karan kafaları olduğunu düşünüyorum. Hı. Düşünme şekillerini falan o yüzden hoşuma gidiyor. Ee, bu filmde yani bir spoiler olmasın çok detay vermeden biraz böyle üstünkörü anlatabiliriz bence. Bence de evet. Bir oda geçiyor. Hı hı. Ee, işte orada. Ada üstünde Roma'da. Evet Roma'da olan. <gülüyor> Pek böyle işte muhteşem e, sanatı filmin çok iyi. Sanat yönetmeninin ellerine sağlık. Evet görseller. Ee, çok güzel, güzel dekore edilmiş. Tablolarla falan dolu. Pek hoş bir oda. Evet. İşte pek hoşta iki kadın olunca biri gerçek bir İspanyol, biri gerçek bir Rus. Yani işte İspanyol, Rus kadın deyince işte bize klişe olarak ne, klişe canlanıyorsa. Olarak ne canlanıyorsa aynen öyle iki kadın bulmuşlar. Pek güzeller. Yani. Evet Roma'da bir odada iki tane kadın ve bir geceyi anlatıyor film. İşte e, yani gece başlayıp sabah bitiyor. Çok fena filmi anlatmak istiyorum evet, şu, şu an. an. Ben de böyle durdum. <gülüyor> kendimi şey, zor tutuyorum. Spoiler olabilir gibi gelip <gülüyor> frenledim kendimi. Ya şöyle bir şey olmuştu. Ben daha önce bu filmden bahsettim de bana bir arkadaşım şey demişti. Ya işte tamamen cinsellik işte iki kadın sevişiyorlar falan. Yani ben sevmedim falan demişti. Biraz daha böyle işte illa bir film çok toplumsal mesajlar vermeli şeyiyle, bakış açısıyla. Ama bugün e, bir şey okudum. Filmle ilgili bir yazı okudum. E, orada da aynen böyle benim düşüncelerimi tercüman olmuş bir yazıydı. Şey diyordu. Yani bu filmi hani biraz daha böyle işte başka bir gözle izlersek aslında cinselliği bence dikte etmiyor. Diyordu o yazıda. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, yani tabii böyle izlemeyen arkadaşlar için çok havada kaldım mutlaka bu söylediğim. Ama içinde işte bol cinsellik bulunan bir filmin kötü olduğunu düşünenlerden değilim. Öyle söyleyeyim. Ya da hani sadece bunu anlattığını düşünenlerden değilim. Ee, zaten hani başka şeyler de vardı filmin içinde. Bu böyle bayağı spoiler olduk mı? Kendimi tutamıyorum artık yani. <gülüyor> Kadınlardan bir tanesinin kendisini işte ya yahut biseksüel olarak henüz tanımlamadığı ya da kendisine açılmadığı bir durum söz konusu bu gece sayesinde keşfediyor kendisini yani bundan bile bir sürü çıkarım yapılabilir başka Neden? başka bir sürü şey de var tabii ama işte yani filmimize karakterleri tanıyoruz yani düşününce tanımış hissediyorsun yani hı hı. ne kadar yani çok detaylı olmasi tabii ki Hani sadece öyle yani seviştiler de yüzeysel de geçti bitti değil yani hı hı. epey de böyle duygusal sahneler var falan hatta ben üzülmüştüm bir kısmını da izlerken Birkaç kere izledim. Hatta şarkılar çalarken biz böyle kendimizi tutamayıp filmden bahsetmeye başladık geceyle Böyle bunları tekrar edelim falan dedik. Ne dedik çok da hatırlamıyorum. İnsanın kendini tekrar etmesi bazen zor oluyor. Bir Ama de, ben mesela birkaç kere izlemiştim Ece de öyleymiş <gülüyor> Arkadaşlar <biz gülüyor> bayağı izledik bu filmi yani. Ya bir de mesela benim şey hoşuma gidiyor. Ee, işte, işte, bu. Mesela işte Almada Ovar, Medem dedim. O yönetmenleri. Ee, mesela cinselliği ve işte cinsel yönelimleri, kimlikleri güzel işliyorlar, çok kullanıyorlar veya yani çok korkusuzlar o konuda gibi geliyor ve hoşuma gidiyor. Bu arada aklıma şey geldi, bizim işte bir nasıl denir? Kötü özelliklerimizden biri filmlerin Genellikle dublajlarını iyi yapıyoruz. Ya da işte çevrelerinde falan iyiyiz. Ama nedense isimlerinde kesinlikle çok kötü batırıyoruz yani. İşte filmin ismi Rumin Rom. Ateşli Oda diye çevirmişler. <gülüyor> <gülüyor> yani çok kötü. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Aslında tahmin edebiliyorum neden böyle bir şey yaptık. Evet. Bir şey. Ateşli Oda. Çünkü kadın sevişiyor. O kadar. Muhtemelen filme sadece böyle bakan birinin fikriydi bu. Ateşli Oda diye çevirmek. Bana mesela ilk gördüğümde işte zaten filmin afişinde ee, iki kadın vücudu çıplak kadın vücudu var ateşli odaydı görünce herhalde öyle erotik bir film sadece falan diye düşünebilir var. insan şeyim, ama ismiyle çok şey uymamış yani hiç olmamış o isim <gülüyor> Roma'da bir oda olsaydı daha olmaz mıydı diyorum burada evet <gülüyor> yani, haklısın biraz birinin fantezileri konuşmuş ee, bir şey bir daha gibi. vardı öyle e, Brokbeck manton ne, neydi şöyle çökecek Brokbeck manton Brokbeck daha işte yani öyle çevirirsen arkadaşım e, ne İbné kovboylar diye çevirmişler yok artık gerçekten ama ki onu öyle çevirmişler ya, çok emin olamadım şu an İbne kovboylar mı gay gay cowboylar yani İbné değil tam o kadar varmışlar eşcizi kötüsü gay, <gay kovboylar <gay diye çevirmişler arkadaşlar <gülüyor> filmi yani evet adamlar kovboy falan Ve gayler ama <gülüyor> filmin adı Brokeback Mountain. Gaylar. Yani neden gay kovboylar diye çevirdiniz. <gülüyor> çok kötü. O film de mesela benim çok sevdiğim LGBT temalı filmlerden bir tanesi. Ha, Bayağı evet. uçanmıştım. Ne kadar Hatırtın güzel ya. bir filmdi. Çok Aa. çok güzel. Hatta e, yanlış bilmiyorsam eğer o filmdeki sarılma sahnesi o yıl böyle en romantik sarılma sahnesi seçilmiş falan çok güzel bir sarılma sahnesi vardı. İki adamın birbirine sarıldığı bir sahne. Ama işte gay korboylar yani. <gülüyor> Ağlatmışız hepimize. Şimdi de bir sonraki şarkıya geçelim mi? Biraz bu arada çok daldan dala şarkılar çaldığımızın farkındayız. Farkında değiliz sanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ve far, nokta farkındayız. Nokta yani. <gülüyor> ya biraz şey aslında tür olarak evet çok birbirinden farklı ama böyle pek kadınlı, pek işte lezbiyenli, pek feministli falan da aynı zamanda. O yüzden başka bir yerden belki de ilintili yani. Ama evet tarzları farklı. Şu an çünkü çok ilginç bir şey gelecek. Sırada Toriamos var zira. Charlie. I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. Tori bir de Amy Winehouse dinledik. Ya bu arada Ece sen ben e, sanatçıların isimlerini hep yanlış telaffuz ediyormuşum sen söyledikçe fark ediyorum. Ben onu mesela Tori demiştim. Ne <gülüyor> olur Tori <gülüyor> <gülüyor> Şu anda öğreniyorum yani bir yandan da. Ya ben onu e, o şarkı özellikle şey için koymuştum. E, bir gün böyle e, o şarkının şeyini izliyordum canlı performansını izliyordum. Böyle bir tavsiye ederim herkese de bir dikkat getirip izlemek lazım. Gerçekten çok güzel bir performans. Ee, bayağı seksi kendisi <gülüyor> şarkı söylerken. süper sevdiğim için koydum yani. Umarım hoşlanmışsınızdır. Piyano başında kendinden geçiyor. Biraz evet. Biraz bence şey erotik bir yanında var mesela onun. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya zaten hani kadın başlı başına <gülüyor> Çok güzel ve seksi ama performansının özellikle öyle bir hali var. Çok hoş yani. Beğendik. Tansi ediyoruz. Şey <gülüyor> Sonra Amy Winehouse. Aslında cover olan bir şarkı bu. Valerie. Yanlış değilsem The Zoot grubun adı. Bir grubun şarkısı. Ama yani tabii ki Amy Winehouse versiyonu herkesçe bilinen ve yani böyle dillere peseng olmuş bir, bir yani, versiyon oldu. Şimdi biz arada biraz da şey konuşuyorduk. Ya belgeselini izledin mi? Evet istedim. Ben de izledim. Nasıldı? Konuşalım tamam falan diye. E, nasıldı da bıraktık e, sizle kendi konuşmak için. E, çünkü ben böyle çok içime sinmemişti. Ece beğenmiş. Sen niye nasıl neden, beğendin? Ne, ben de tam neden sinmemişti? <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum. Belki böyle emin ve bendeki yeri çok çok büyük. Sanırım beklentim çok yüksekti. Hmm. Sanki böyle hakkında söylenecek çok daha fazla şey varmış gibi gelmişti. Bir de ya bu işlerden çok anlamam. Hani belgeselcilik anlamında bir şey galiba bu söyleyeceğim. Anlamamama rağmen şöyle bir şey hissettim. Sanki hani daha yeni kaybettiğimiz bir sanatçı olarak bir sürü çok güzel kaydı, görüntüsü falan her yerde olan bir sanatçı olarak böyle çok böyle beni tatmin edemedi e, belgeseldeki görüntüler. Böyle bayağı çılgın Emmy performansları falan göreceğimi, izleyeceğimi düşünmüştüm. Bana biraz yetersiz geldi açıkçası. E, sanırım o şeyle ilgiliydi. Yani öyle bir tarz benimsemişler. Biraz böyle çok parça parçaydı falan. Yani öyle. Onun dışında tabii Emmy olması yeterli zaten. <gülüyor> Güzel olması için. Ama daha iyisi olabilirdi gibi. Hissettim. Şimdi düşünüyorum da acaba nasıl çok Yani böyle hatırlamıyorum detay detay. Nasıl izlemiştim ki. Ben de yani öyle belgeselcilikten anladığım gibi bir iddiam hiç yok. Ya şeyini galiba bahsedemiştim. Böyle bir yani böyle duygusal bir yerden izledim tabii ki. Babasına tilt olup yani iğrenç bir adam olduğunu düşündüm. Ya böyle çıktıktan sonra şey hissettim. Ay öldürdük yani. Bir hepimiz El biriyle öldürdük bu kadını böyle <gülüyor> üstüne bu kadar baskı bu kadar şey yapıp gidip, bilmiyorum güzel de ama biz böyle kocaman bir ekip olarak gittik o filme. Sanırım Hı. böyle 17-18 kişi falandık. 10 arada bu bunlar da bilet alıyoruz geliyor musun falan diye ve sonrasında Hı -hı. işte böyle oturup muhabbetli içmeli. Böyle benim için güzel bir şey var yani <gülüyor> belgeseli bir film güzel izledik. galiba. İşte bir gün yine evde ki tayfa olarak film izlemeye karar vermişiz ve ne izleyeceğimiz konusunda bir türlü uzlaşamadığımız yeni bir gecemiz yani saatler boyu tartıştık işte. Ben sürekli Fransızca, İspanyol filmlerini tadın ama bu çok güzel duymuştum falan derken ev arkadaşlarım işte ya biraz aksiyon olsun Dünyanın sonulu film yok mu kanka falan gibi böyle <gülüyor> işte robotlar olsun, bilim kurgu olsun falan diye Sonra, bir tartışmanın içindeydik. tartışmanın sonu evi var lan. Evet nasıl vardı İşte o da eminim kanka. <gülüyor> ben ki ya dedim internete düşmüş müdür? Emin yayınlanmıştı işte belgesel falan. Öyle deyince herkes aa tamam, tamam o zaman yani o konuda Neyse. herkes çok kolay uzlaşabildi. Kesinlikle izleyebiliriz okey falan dedi herkes öylelikle izlemiştik. Şarap içiyorduk hatta izlerken de ve hani böyle arada durup, durup Allah'ım sesin nasıl ya falan diye böyle hallere girmiştik. Ama genel olarak ben işte dediğim gibi böyle çok daha çılgın performanslarını falan görebileceğimi hissetmiştim. Ama tabii belgesel bu yani. Özellikle müziğe nasıl başladığının anlatıldığı kısımlar falan öğretici de olmuştu benim için. Ya bence ama şey yine de yani kadının ne kadar aslında büyük bir misyon olduğu, ne kadar yetenekli olduğu falan yani çok aşikardı ya. Bilmem bana ya da öyle geliyor. ya yani ben evet, zaten evet. beğendiğim bir o kısımda isterim. değil sıkıntı. Şöyle. Biraz e da şarkı dinleyelim miydin? Galiba öyleydim. Ya sonuçta interneti açtığımızda işte YouTube'a Baynaz yazdığımızda Böyle çok çılgın performanslar hmm. falan görüyoruz ya. Onu oradan da açı izleyebiliriz zaten belgesinin. Belki de başka bir amacı vardı. Ama böyle... Ben şeye mesela şaşırmıştım biraz. Ee, böyle çok daha yeni müziğe başladığı zamanlardan bile video kayıtları var ya kadının. Hmm. Yani hmm. Kim akıl edip de bunları böyle kayıt altına aldı yani. Evet Hiç değil yapmadığımız mi? Yapmadığımız şeyler aslında. Evet o... Gitmiştim Ve ne kadar mütevazi yani hani şey olduktan sonra da e, belgeselden en çok o aklımda kalmış çok meşhur olduktan sonra da e, hiç kaybetmemiş o mütevaziliğini başlarken de böyle pek utangaç falan <gülüyor> çok tatlı o hallerini çok sevmiştim yani işte ilk kaydının alınışı esnasında falan bayan milleti hayrese de düşürmüş sesiyle yani velhasıl tekrar emin almış olduk güzel oldu. <gülüyor> Ok, devam edelim. Şimdi sürpriz olsun. Ben baya böyle e, ergenlik yıllarımı geçirdiğim, çok hayran <gülüyor> olduğum biri şu anda Yine giyiyor. daldan dala atlıyoruz evet. aslında biraz. <gülüyor> aslında mesela buradan Amy'den oraya geçmek bence çok daldan dala değil. Çünkü böyle e, çağımızın, beslenen çağımızın emin, evet, böyle büyük de. ve önemli kadın müzisyenlerinden bence. Yani böyle Ve muhtemelen işte yüzyıla damgasını vuran falan böyle iddialı bakalım. Eminim Emi çok fena dinliyor ve seviyordu evet. kendisini. Tahminleri Twitter'dan bekliyorum. Ee, gezegen Kriton lütfen <gülüyor> atarsanız hadi bakalım. <gülüyor> Chaplin benim için ya yani benim böyle ergen yıllarım bir Pat Smith'ti, bir Janis Chaplin'di mesela. <gülüyor> o yüzden bayağı severek dinlediğim ve hayran olduğum biriydi kendisi. Ee, benim de hani böyle belli bir yaşın altındayken genellikle bu soruya bir cevabım oldu. en sevdiğin kadın sanatçı. <gülüyor> bir en sevdiğin olur. Ee, henüz bir en sevdiğim kadın sanatçı varken o işte Janis'ti galiba. Eee yani hala da aslında en sevdiğim kalbi. ben çok büyüyememiş de olabilirim. Biraz ben böyle şeyimdir sürekli aynı sanatçıları falan dinleyen bir insanımdır. Özellikle son zamanlarda çıkmış işte yeni grupları yeni tarzları falan böyle çok hakim değilim. Birçok zamanda böyle kendimi çok şey hissederim işte Ya ne kadar sığ bir müzik kültürüm var dönüp dönüp aynı <gülüyor> sanatçıları dinliyorum falan diye ya gerçekten de öyle. Zaten bu geceki çarkıların da bir böyle işte kült falan parçaları oldu. Ben dönüp dönüp canis dinleyen insanlardan biriyim yani. <gülüyor> evet ama bence de çok böyle yani dinledim, tükettim, bitti falan olabilirmiş gibi bana çok gelmiyor. Yani her zaman açarsın, her zaman dinlersin. çok zamanı olan müziklermiş gibi gelmiyor mesela bana canis yani Zamansız, her zaman dinlersin. Kaç jenerasyondur dinliyoruz falan mesela şey falan da beni çok etkiliyordu Woodstock festivali hı hı. mesela onun da belgeselleri var birkaç tane. Eğer gelseler izlemiştim. Gelseler bir zaman makinası nereye yollayalım seni kardeş deseler. Ah. Gideyim Woodstock'a ya. Aynen benim de <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> aynen seni gibi düşünüyorum. O yıllarına Amerika'nın o yıllarına gitmek isterdim. Arada, yani hani böyle işte o da klişe sorulardan biridir ya. E, bir zaman makinesi ya da işte bir çağ gönderilebilme şansın olsa ya da biriyle tanışabilme şansın olsa falan diye. Kesinlikle işte o yılların Amerika'sına gidip. Çünkü herkes böyle bir sanki harala gürüle işte müzik dinleyelim, eğlenelim falan kafasında çok, çok, çok dertli çocuklar. değillermiş falan gibi bir hal vardı. İşte e, tam böyle e, Amerika'da işte köleliğin son bulması ve sonraki işte belki 30-40 yılın falan Gerçekten şöyle bir tarihe bakınca en hoş yıllar olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> o yıllarda çıldırmışlar, çok eğlenmişler. yani Gerçekten dersi tosasız falan gibi. En azından buradan öyle görünüyor. Mesela şeyde, Woodstock'ta Janis ile ilgili bir böyle şey de var. E, gıybet de var. Belki biliyorsundur. E, şey neydi grubun adı? Jefferson Airplane. Ki onları da çok severim ben. Onların e, vokali Grace Slick diye hoş bir e, kadın var ve Woodstock zamanı Janis Jepelin'le beraber oldukları gibi bir dedikodu var ve Jimi Hendrix'in e, Janis Jepelin'le ve işte Grace League'e şey dediğin ya yani işte şu an bu festivalin en şanslı kadınları onlar falan <gülüyor> diye birbirleriyle oldukları için gibi böyle bir anekdot duymuştum. Bilemem şehir efsanesi olabilir ama Janis Jepelin'le yani, ilgili bir seksüel olduğunu sanırım evet. biliyoruz. Yani böyle hani özellikle işte bir bunu beyan edişi falan öyle bir şey okumadım görmedim bir yerde ama herkesce sanki bilinen bir şeymiş Ceniz Cezin bir biseksüel olduğu ee, zaten hani ilk doğduğu nerede doğduğunu hatırlamıyorum ama oradan ayrılışı ve böyle işte müzik canı girişi falan şeyle başlamış öyle yazılıyor yani birçok yerde işte ee, biraz böyle nasıl söylenir çok aykırı bir insan e, duruşu olduğu için e, bir türlü kendini işte bulunduğu ortama topluma kabul ettirememe gibi bir sorunu varmış. Sonra böyle bir ben gidiyorum müzik yapacağım falan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte Janis Chaplin olmuş. Öyle şeyler okudum yani hakkında. İşte zaten daha ne olsun yani Janis Chaplin olmuş kadın. <gülüyor> evet güzeldi. Um, şimdi Neye devam bir parça ediyorum? daha çalalım. O okay. da. Hmm. Ya aslında o partide çağırtıktan sonra ben onunla ilgili tamam. bir şey anlatmak istiyorum. Tamam, öyle yapalım o zaman. Dinleyelim, konuşalım sonra. Okey, geçiyoruz. <gülüyor> feel the stay. my, my stay ilgili söyleyecek çok şey var galiba. Heyecanla. Anlatıyordu bana da. <gülüyor> dönüp dönüp dinlediğim sanatçılardan biri, Janice, biri de Björk işte. Tül kurtulamıyorum. O ikisinden. <gülüyor> Gerçekten yani beni yeni bir şey keşfetmekten falan alıkoyuyorlar. Bu kadınlar. Ben böyle biraz gelenekçiyim galiba yani müzik konusunda. Gerçekten çok fazla dönüp dönüp dinliyorum. ilk çaldığımız parça Tom Björklay'dı. I've seen it all. Yine doğru telaffuz edip etmediğimden çekinerek. Bu bir filmin soundtrack'i. Dancer in the Dark'ın Karanlıkta Dans. Lars von Trier'in filmi. İşte Danimarka yapımı falan. Müzikal aynı zamanda. Hatta böyle buraya böyle not aldım. Ben baya çalışarak geldim de. Cannes'da <gülüyor> 2000'de Altın Palmiye ödülü almış benim gerçekten çok çok en çok sevdiğim filmler arasında bu film. Ee, Björk'ün böyle muhteşem bir müzisyen olmasının yanında gerçekten iyi de bir oyuncu olduğunu anladım. Filmde. Ee, ben yine filmle ilgili spoiler vermek istiyorum aslında. Ama bu böyle filmin altında da yazan bir şey. Yani çok da spoiler değil. Ee, biraz bahsedeyim mi? burada şey ben itiraf edeceğim ben Larson Tüya bayağı seviyorum ama bu filmini e, izleyeyim izleyeyim deyip bir türlü izleyemediğim bir film bir şey gelmeyecekse izle. itiraf ediyorum <gülüyor> Şu an biraz kızdım ama affedebilirim akşam gidince izlersen <gülüyor> çok güzel çünkü benim yine böyle ev arkadaşlarıma baskıyla bak bunu kesin izlememiz lazım falan diyerek izlettiğim filmlerden biri bizim böyle evde film izleme seanslarımız oluyor da çok sık <gülüyor> Yine onlardan biriyle izlemiştik. Ee, Björk burada görme yetisini yavaş yavaş kaybeden bir kadın oynuyor. Ve 10 yaşında bir oğlu var. Ee, aynı zamanda bir fabrikada çalışıyor. Hepsinin de yanında. Işte bir müzikalde de oynuyor. Yani şarkı söylüyor ama oynuyor işte. Ee, görme yetisini yavaş yavaş kaybettiği için de... E, oğluna işte bir süre sonra bakamayacak duruma geldiğin, geleceğini düşündüğü için bütün işte gelirini sürekli bir kenara koyuyor. Sonra işte komşusunun bazı zamanda bu adam da bir polis ee, ben böyle filmi anlatmış oluyorum ama gerçekten altında yazıyor yani. <gülüyor> Yine de izleyin. Zaten hani müzikal falan olduğu için çok da bilmek bir şey değiştirmiyor. O yüzden biraz daha rahat anlatabilirim. En sonunda işte Cinayete kadar varıyor. Adam, e, çünkü bir Björk'ün yıllardır birlikte, Björk diyorum bu arada kadının filmdeki e, karakter olarak ismini hatırlamıyorum. Teresa <gülüyor> mıydı? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeydi. E, çalıyor, daha doğrusu alıkoymaya çalışıyor bir şekilde. Ve hani bunu hayatını verdiği için o da e, artık işte olaylar öyle bir noktaya geliyor ki falan. Cinayet işlemek durumunda kalıyor ve deyip Filmin böyle canlı şeyini söylemeyeyim <gülüyor> bari tamam. Burada kesiyorum. Bir de bu şeyde sanki değil mi? göçmen bir kadını canlandırıyordu. Evet. Ama sanki öyle Evet aynen öyle. E, bu arada şeymiş. E, Larson Trier'in uçak korkusu varmış. Ve o yüzden Amerika'ya hiç gitmemiş. Ve film 30'lu 40'lı yıllarda Amerika'da geçiyor. Bu bütün şeyi... Hayal e, ederek yapıyor. Yani, yani tüm sahneyi her şeyi falan bir Amerikaymış gibi kurmuş ve hani o anlamda da çok başarılı olduğunu söylüyor herkes. Ee, öyle bir film yani o filmin soundtrack'ı işte bu da. Zaten Eni şarkının sözleri de bundan bahsediyor birazcık. İşte kadını görme yetisini kaybedişiyle beraber düşününce şarkıyı biraz daha anlamlanıyor. Eni adı da Hepsini Gördüm. Evet. Ee, so müthiş bir film. <gülüyor> Yani filmle ilgili aslında bunları söylemek istiyorum sadece. Sonra bir tane daha şarkı dinledik Björk'tan. Play That. Hı hı. Ee, ya ben yanımda aslında Björk'ün bir röportajını getirdim size. Böyle Björk hastalığımı empoze etmek ve dayatmak <gülüyor> istiyorum şu anda herkese. Ee, şeyi biliyorsunuzdur belki 6.45 yayınlarının çıkardığı e, bir dergi var. Şiir dergisi Underground Poetics. Zaten onlar da Söylüyorlar sürekli işte. Bütün içerik her yerde izin alınmaksızın bilediğinizce paylaşılabilir diye işte öyle bir yaklaşımları var falan. Hı hı. E, o yüzden ben de buradan hani bir parçalar okumak istedim. Açıkçası Björk'ün bazı halleriyle ilgili bu röportajı okuyana kadar çok fazla fikrim yoktu. E, epey feministmiş bizim Björk. <gülüyor> Röportajını sayesinde anladım yani. Şöyle bir olay geçmiş başında. Ee, bunun bir albümünün e, bir çok büyük bir kısmını başka bir sanatçının yaptığı ile ilgili yalan haberler çıkmış ee, ve hani zaten işte Björk biraz dinleyenleriniz varsa biliyordur epey komplike işte elektronik müziği epey komplike şekilde kullanıyor şarkılarında aynı zamanda işte çok fazla enstrüman falan da kullanıyor yüzde ee, seksenini falan tüm bu şarkıların albümün tamamen kendisi yapıyormuş işte böyle sürekli kendini bir yere çok uzun süreler kapatıp çılgınlar gibi çalıştığı falan süreçler geçiriyormuş. albümler çıkmadan önce röportajda da hani bu söylentiyle ilgili bir şeyler soruyorlar ona yani o kısımları böyle uzun uzun okumak istemiyorum o da şöyle cevap veriyor Durmak istiyorum bu söylentilerden Sonra uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etmiş. Biraz zaten öyle medyatik olmaktan falan çekinen bir tip Björk. Ee, en sonunda dayanamayıp kendi kendine işte şey demiş eğer artık bir şeyler söylemezsem korkan teki gibi olacağım. Hani kendim için değil kadınlar için söylemem gerekiyor bunu. Çünkü burada aslında kadın emeğinin yok sayılmasıyla elintilendiriyor böyle söylentilerin çıkmasını bununla ilin, ilintilendiriyor. Ee, 11 yaşından beri stüdyolarda olduğunu ve işte çok gerçekten uzun emek süreçlerinden geçtiğinden bahsediyor. Hmm. Şöyle diyor. Direkt o kısmı oku, okusam mı acaba? Okutur bir ee, Eğer bu söyleyeceklerim kadınlara yardımcı olacaksa şu anda söylüyorum. Mesela beatlerin %80'ini ben hazırladım ve albüm çalışmaları 3 yılımı aldı. Büyükçe bir nakış parçası gibiydi. Sonra işte ayrıntılarını anlatıyor. Biraz böyle teknik müzikle ilgili şeyler. Uzun vadede kazanacağım diyor. 20'li yaşlarındaki işte genç kadınları desteklemek ve onlara şöyle demek istiyorum. Sadece düş nesneleri değilsiniz. Bu çetin bir şey. Bir erkeğin bir kere söylediğini senin beş kez söylemen gerekiyor. Kadınlar şimdi çok farklı sorunlarla karşı karşıyalar. Bir konuda suçluyum diyor ve böyle bir öz eleştiri veriyor. Çok uzun bir süre yaptığı bir şeyi anlatıyor orada. Yani hatalı olduğundan bahsediyor. Tam 10 yıl boyunca gruptaki tek kadın olarak çok çetin bir şekilde fikirlerimi gerçekleştirmek istiyorsam bu fikirlerin sanki onlara, işte onlar diğer kitleri kastediyor, onlara aitmiş gibi davranmam gerektiğini öğrendim diyor. Ancak hani bu sayede bir şekilde işte öne attığı fikir kabul görüyormuş. Öyle anlatıyor yani. Hatta hani o kadar bunu içselleştirdim ki kendim bile çok uzun süre fark etmedim diyor. Ve insanlar benim yaptığım işin benim ürünüm olduğuna inanmıyorlarsa bunun birkaç sebebi vardır diyor. Ee, öğrendim ki kadınların odadaki adamlara yaptıkları işin kendilerine ne ait olduğunu inandırıp onlara destek olmak zorunda kalıyorlar diyor. Ee, ve o cümleyi tamamen yapmak istiyorum. Röportajı şöyle bitiriyor. Sonra bunu yapmaktan vazgeçmiş. Tabii açıkladığı, işte kendi internet sitesinde yaptığı açıklamayla da. Ee, röportajı da şöyle bitiriyor. Aynen okuyorum o kısmı havadaki 3. veya dördüncü feminist dalgayı kesinlikle hissedebiliyorum. O yüzden de belki Pandora'nın kutusunu açıp içindeki havayı dışarı bırakmanın zamanıdır diyor. Ben bu röportajı okudum, bu cümleyi <gülüyor> okudum. Böyle Allah dedim tamam bi yok artık indirdik. benim için. Tanrıça falan oldu. Gerçekten bu son cümle hem ya edebi anlamda beni böyle çok tatmin etti, çok hoş bir cümle. Hem de zaten çok sevdiğim deliler gibi böyle beğenerek falan dinlediğim bir sanatçının işte böyle keskin şeyler söyleyebilişi bir röportajında işte feminist oluşu falan beni ekstradan etkiledi. Yani özellikle böyle peş peşe iki tane bir yükledik size de bunları da anlatmak için. Ya biraz bana şey geliyor artık Feminism is the new black gibi böyle herkes yavaş yavaş. İşte feminizme bir şekilde... ister popülist bir yerden olsun... Mesela işte Beyoncé gibi... Hı hı. İster başka bir yerden olsun... Benimsiyor, özümsüyor gibi geliyor... Ve çok hoşuma gidiyor o durum. Hı hı. Yani bir sürü insan var... Işte, mesela Björk dinleyen... Onun böyle bir şey diye olması... Bir sürü insanı etkiliyor. Evet, yani e, bu işte... Çok geniş bir kitleye sahip olmayı... Bu tarz... işte bu, Bunu bir avantaj olarak... Böyle bir şey adına kullanması... Hem çok güzel, yani hem de. çok benim, benim için de çok onur verici bir şey yani. Çünkü işte ben de kendimi feminist olarak tanımlıyorum. Ve hala işte hani artık üçüncü, dördüncü dalgadan ve işte senin bahsettiğin gibi işte yavaş yavaş bunun böyle etkilerini falan gözlemlediğimizden bahsediyoruz. Ama ben hala bir sürü çevrede, bir sürü arkadaşım tarafından işte feminist olduğumu söylediğimde yani artık bize çok komik geliyor. Bahsetmiyoruz bile bunlardan belki ama erkek düşmanı falan diyen insanla dolu etrafım benim hala. İşte neyse ki lezbim var da böyle. <gülüyor> daha, daha, artık bunları geçtik falan diyerek konuşabildiğimiz bir noktadayız. Yani bir ee, de mesela hani bir örgü örneğinden gidersek çok erkek egemen bir yerde. Bir sürü erkeğin olduğu ve gerçekten hani ya kendi yaptığı şeyin kendi yaptığını inandıramadığı bir yerde. Hı -hı. Feminist olmaması zaten bence asıl. Yani benim böyle aklımın yittiği nokta. Hı -hı. O yüzden evet önemli buluyorum. Ya. Bu tür çıkışların da olması gerektiğini düşünüyorum. Nicelerinde bu coğrafyada da görmek dileğiyle diyorum. Evet. Ah, <gülüyor> evet. Ya aslında bence yavaş yavaş oluyor da böyle bir şey. Yani ben çok apolitik bir ortamda yetiştim. yani Üniversiteye gelene kadar kendime hiç feminist de dememiştim açıkçası. Onun dışında işte hatta o kadar ki solla tanışmam bile benim üniversiteyi yıllarıma tekabül ediyor yani. Lisede falan öyle çok dışarıdan bir şekilde kendimi dahil hissediyordum. Yani içimde bir yerlerde hissediyordum onu ama böyle işte bir feminist ya da bir solcu olarak çok rahat tanımlayamıyordum kendimi. Yani yani bu kadar böyle benim için aslında çok çok çok böyle uzun yıllar alan bir geçmişi yok bu bahsettiğim şeylerin. O yüzden belki nasıl denir? Şey anlamında kendimi iyi hissediyorum. İşte hani annesi bir şekilde feminist olan ya da işte feministin ne olduğunu bilen. Ya da işte babası solcu olan falan bir insan. Böyle nasıl denir? sanki bir şekilde ya o doğru kelimeyi bulamadım. İtiliyor demek istemiyorum da işte bile bile büyüyor böyle. Bu iyi bir şey, bu olumlu bir şey. Kötü bir şeyden bahsetmiyorum o yüzden itilme kelimesini Hı. kullanmak istemedim. Ama ben kendimde şöyle bir iç ferahlığı hissediyorum. Bir şekilde ben bütün bunları gerçekten hani deneyimlerimle, işte yaşadığım kötü, iyi bir sürü başka tecrübeyle ve hani kendi böyle öz çabamla işte oradan da bunu bulayım, şuradan da şunu okuyayım falan diye diye oluşturduğum için şu anda böyle benim için işte çok geçmişi olmasa da kendimi böyle işte feminizm ya da LGBT konusu da dahil buna. Çok yetkin hissetmesem de şey olduğuma eminim yani. Samimi olduğuma eminim. Hani böyle işte bir yer edinmek için falan bu bunlarla ilgilenmeye başlamadığımı çok iyi biliyorum. O yüzden bu bana kendimi biraz iyi hissettiriyor. Çünkü gerçekten böyle çok özümseye özümseye geldim bu noktaya. O yüzden de Hala böyle çevrem henüz işte dahil olduğum birkaç grup dışında bir sürü işte feminizm düşmanı adamla, <gülüyor> bir sürü işte ah solcu mu? falan deyip tüyle diken diken olan insanla falan dolu. Ona rağmen böyle kendimi var edebilmek, işte bunları konuşabilmek falan bana iyi geliyor açıkçası. Zaten genellikle de böyle hep şeyden çekinmişimdir. Ben lezbifem ve tanışalı da çok uzun bir süre olmadı. Hep böyle bir kendimi to hissetmek. İşte henüz çok fazla okumadım, henüz çok fazla hakim değilim falan tribinde olmak gibi bir durumum var. Ama e, şeyim yani, kalıp cümleler kullanmadığımı hissediyorum. O bana kendimi iyi hissettiriyor yani. Samim, samimiyet. Eminim insanlara da yansıyordur. Öyle nereden nerelere geldim. <gülüyor> Çenem açıldı. <gülüyor> ne güzel oldu anladın. Hadi iyi geldin.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 Say, remember when we used to play Bang, bang, I shot you down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, I used to shoot you down bayağı güzeldi. Şu listenin benim galiba favorim bu şu anda. Bu geceki <gülüyor> playlistimizden. Ya ben buna öyle denk geldim sadece bu parçaya çok çok iyi bir düzenleme olduğunu düşündüm ve koymak istedim. Beni biraz gaza getirdi falan. Evet bence Böyle de şarkının zaman... ileriye doğru sertleşmesi falan çok hoşuma gitti hani çok ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Biraz önce böyle bayağı bir iç döktüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> Duygusallaştım falan. Bu arada çok tatlı mesajlar alıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Bizi motive ediyor program yaparken. Bir de bugün iki kişiyiz. işte iki eceyiz. Eee <gülüyor> aslında normalde aniden epey kalabalıklaşıyoruz radyoda. Bugün böyle işte sürpriz. Ee, şimdi ne olduğunu söylemeyelim. Ee, bir röportaj veriyoruz. İşte çıkınca artık <gülüyor> <gülüyor> haberdar olursunuz Heyecanlı epey yükseldi. önemsediğimiz bir röportaj o yüzden arkadaşlarımızın bir çoğu e, oradalardı biz de işte radyodayız falan o yüzden böyle iki kişilik biraz sakin çok müzikli falan bir program oldu evet, biz eğleniyoruz olur. umarız sizde eğleniyorsunuzdur o zaman bir başka şarkıyla devam edelim çalarken biraz şeyden bahsettik. İşte Ece bana şey dedi. Ya aslında çok feminist bir şarkı bu. Diye. Hakikaten kadının işte yani hani old school feminist diyeceğim. <gülüyor> ee, i̇şte senden tek istediğim eve geldiğimde bana saygı duyman diyor. Ve yani Franklin zaten işte siyahi güçlü bir kadın. Ee, ben şahsen severek ...diniyorum kendisini. Evet. Bu müziklerin de kraliçesi... ...kendisinin sesi çok güçlü zaten. Aklıma şey geldi... ...benim bunu dinlerken şu anda... Ee, ...Blues Brothers'ı... ...Ece de izlemiş. Orada bir tane böyle... ...arada... ...o film de dönüyor hale dönüyordu ya... ...aslında tür olarak müzikal mi çok emin değilim. Müzikal Hı. galiba. Sayılı, sayılabilir aslında evet. Bir anda böyle bir işte... ...bar mı, restoran mı öyle bir... ...mekanda... Hı. İşte adamın karakterin bir tanesinin karısı çıldırıyor, sinirleniyor falan. Birden bire kalkıyorlar. Üç tane kadını belirsiniz o işte e, blues söylerken ki böyle siyah kadınların tatlı danslarını. O şekilde dans etmeye başlıyorlar adamın üstüne yürüyorlar falan. Think diye o şarkının ismi de. Aklıma o parça geldi. Bu kadının böyle işte nasıl denir? Hafif böyle saldırır, çıkışır gibi falan. Şarkı söyleme tarzını çok seviyorum çok tatlı geliyor bana. <Gülüyor> Bu şarkıda böyle evet işte en azından biraz saygı diye bağıran bir şarkı. Böyle onu onda atmak istedim. yavaştan galiba son şarkıya geliyor gibiyiz. Eee Queen'le bitirmek istiyoruz. Evet. Ya ben şöyle bir baktım da biz e, komple kadın sanatçılar mı çaldık? Evet. Bir tek e, arada Tom York vardı. York hmm. eşlik eden. Onun hmm. haricinde hep Evet kadın salonçular çaldık. Şimdi işte e, Queen bitirmek istedik. E, I Want to Break Free dinleyeceğiz. Kapatırken. E, aslında Queen'den de ben biraz bahsetmek istedim. <gülüyor> Onlar da böyle dönüp dönüp dinlediğim işte benim gelenekçi kafalarımın <gülüyor> işte gruplarından bir tanesi. E, Freddie Mercury'yi tanıyoruz zaten. İşte ilk Asyalı rockstar olarak biliniyor. Bir, çok tatlı bir lafı var bir röportajında işte soruyorlar zaten böyle işte simli simli parıldayan taytlarla falan muhteşem performansları var ya böyle çok özgüvenli ve gerçekten çok çılgın performansları var ee, bir röportajında soruyorlar onu o da bir nergis kadar geyim canım diye cevap veriyor ee, işte hem kadın hem erkek sevgilileri olmuş aslında en son işte AIDS'den ölüyor. Yalnızca çılamıştan Freddie Ölmeden önce uzun bir süre bir adamla sevgili oluyor. Ee, ya bence çok sempatik bir adam. Gerçekten o da çok fazla müzisyeni etkilemiş. Çok Queen gidenekli. olarak çok fazla müzisyeni evet. etkilemiş. bayağı ilginç bir sesi var. Ee, hakkında böyle çok tatlı bir bilgiye eriştim bugün. Onu söylemek istiyorum. Evet. Kedi hastasıymış. Tam bir kedi hastası. Milyonlarca fotoğrafı var kedilerle ve kedileriyle. Ee, böyle çok uzun bir turneye çıktığında falan evi arıyormuş. E, Kedinin ile telefonla konuşmak istiyormuş. <gülüyor> tam bir kedici. Ben <gülüyor> de çok, çok kedici güzel. bir insanım. Bizim de böyle aramızda çok kedici arkadaşlarımız var. Benim de bir kedim var falan hatta. O adamın bu çok kedi sevici hali. Hoşama gitti. Onu da böyle bir ekstra bilgi olarak vereyim istedim öyle. Ben Gülü'den de bahsedip. Okey. Şarkı'ya geçelim o zaman. Veda edelim madem. Veda tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Bu hafta böyle bir playlist haftası yaptık. Ee, önümüzdeki hafta yine bir konulu programla sizlerle olacağız. Ee, ben Ece. İyi geceler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler. Evet. Ne tesadüf ki ben de Ece. Ee, ama işte siz zaten sesleri ayırıyorsunuz. Ben yani Ece gün olan. Ee, çok teşekkür ederiz biz dinleyenlere. Tatlı mesajlar atanlara. Ee, Hoşçakalın. Mutlu geceler. İyi geceler. İyi uykular.